Bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim uzaklardan gelen kardeşlerim var işlerinizde hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Allah attığınız adımlar sayısınca sizlere sevap yazsın. Ve bu güzel yürüyüşü hepimizden salih bir amel olarak kabul buyursun. Çok güzel bir güne denk geldi şu anda yaptığımız ders. Artık aşura gününe girmiş bulunuyoruz şu an itibariyle. Ve bugün bir yönüyle müminlere bir bayram, bir yönüyle de müminlere büyük bir hüznü yaşatan... Bir zaman diliminin yıl dönümü. Aşura biliyorsunuz ondan gelir. Onuncu gün demektir. Muharrem'in onuncu günü aslında insanlığın ortak bayramıdır. Bazı muhaddis ulemanın tenkidine maruz kalsa da birkaç rivayette biz Hazreti Adem'den Hazreti İsa'ya kadar birçok peygamberin hayatlarında var olan özel günlerin bugün olduğunu okuruz. Mesela Hazreti Adem'in tevbesinin kabul edildiği gündür bugün böyle bilinir. Hazreti Musa'nın Firavun'un zulmünden kurtulduğu gündür bugün öyle bilinir yine. Hazreti Yunus'un balığın karnından kurtulduğu gündür bugün bütün peygamberler için hayatlarında var olan o özel günlere denk gelecek bir şey söylenir tabi aleyhissalatü vesselam efendimiz bugünün değer ve kıymetine dair de başka beyanları da var mesela Medine'ye ilk hicret ettiği zaman o gün Yahudilerin İsrailoğullarının bu günü oruçlu olarak geçirdiklerini görür Onlara sorar. Onlar da bugünün Firavun'un zulmünden Hazreti Musa'nın kurtulduğu gün olarak söyler. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Efendimiz de biz onlara nispeten Musa'ya daha yakınız. Musa ile bizim bu manadaki bağlarımız daha güçlüdür der ve o günün oruç tutulmasını ama Yahudilere muhalefet edilerek bir gün öncesine ya da bir gün sonrasına eklenerek oruç tutulmasını söyler. Bukhari'de zikredilen Hazreti Ayşe anamızın naklettiği hadiste ise biz daha cahiliye Arapları tarafından bile Aşura gününün bilindiğini görüyoruz. Aslında o gün Hazreti İbrahim'e kendisini nispet edenler de de bir yönüyle kutsal bir gün kabul edilir bazı şeyler söylenir hatıraları da vardır ki biz asıl meselemiz o olmadığı için oralara girmeyeceğiz. Ancak hicretin 61. yılı olunca ve Kerbela'daki o elim acı yaşanınca artık ümmet öncesinde olanlardan ziyade o günden sonra olanların iziyle yaşadı ta bugüne kadar. Biz bugün Aşura derdi demez Muharrem der demez aklımıza gelen ilk şey Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da yaşadığı o elim acıdır. O acı bizde bir acıya dönüşmeli ama o acı fiili bir acıya değil böyle bir şey İslam'da caiz de değildir. Ama yaşanan o hadise bize ders nazarıyla bir şeyler verilmelidir. Gelin görün ki tarihin hiçbir dönemini biz bu ders nazarıyla okuyamadığımız gibi Kerbela'yı da okuyamıyoruz. Ve ne yazık ki istenilen oranda dersler çıkaramıyoruz. Eğer çıkarsaydık bugün bu ümmetin yaşadığı sıkıntıların bir çoğunu inanın ki yaşamazdık. Bakın şu anda dünyanın birçok yerinde Kerbelalar yaşanıyor. Arakan'da yaşanıyor, Suriye'de yaşanıyor, Irak'ta yaşanıyor. Dünya coğrafyalarının birçok yerinde sırf Rabbim Allah'tır dediği için katledilen binlerce kardeşimiz var. Ama bu kardeşlerimize karşı biz bir şey yapamıyoruz. Elimiz kolumuz bağlı nasıl ki o gün Hicri 61'deki Kerbela'yı izleyenler varsa bugün de bugünkü Kerbela'yı izleyenler var. O gün Hazreti Hüseyin'in katledilmesine üzülenler Bugün de Hüseyin'in yolundan gidenlere sadece üzülüyorlar ama üzülmek yetmiyor. Başka başka adımların atılması gerekiyor. Elbette ki her insanın bu manada yapacağı gücünün nispetindedir. Ama biz güçlerimizi tam anlamıyla kullanmadığımız bugün ümmetin potansiyeline baktığınız zaman sizin de takdir edeceğiniz bir şeydir. Dolayısıyla bugün Aşura'nın yıl dönümünde biz bir hayırlı işi Konuşmak için bir araya geldik bilmem sizi ama ben beş yıl geçmesine rağmen ikinci beş yıla bugün Bismillah diyeceğimiz için oldukça heyecanlıyım. Çünkü ben tamamlanır mı acaba Allah nasip eder mi ömür verir mi biz bu işi becerebilir miyiz hep bu ızdırapla getirdim bugüne kadar biliyorum ki siz benden daha fazla bu ızdırabı ve bu heyecanı yaşadınız. Ama hamdolsun koca beş yıl geride kaldı. Şimdi bugün yeni bir beş yıl için bismillah diyeceğiz. Yola revan olacağız. Belki beş yıl sonra Allah ömür verir mi onu da bilmiyoruz. Allah tamamlamayı nasip eder mi onu da bilmiyoruz. Allah yeniden burada bizi buluşturur mu onu da bilmiyoruz. Ama üçüncü beş yıl içinde eğer bir araya gelirsek yine aynı şeyleri söyleyerek bu yolun yolcusu olmaya devam edeceğiz. Bütün hepimiz bu suffadaki muallimeleriyle, muallimlerle hepimiz şu duayı yapalım ki yolumuz bu yol olsun ve Allah da bizim canlarımızı yolunda alsın. Güzel bir iş yaparken alsın güzel bir iş önündeyken ruhumuzu Rahman'a teslim edelim ki o son an akıbet inşallah bizlere farklı bir mükafat kazandıracaktır. Hepimizin ızdırabı da o olsun. Kıymetli kardeşlerim söyleyecek çok şeyim var size. Epey biriktirdiğim şeyler var ama ben hepsini ne kadar söyleyebilirim bilmiyorum. Bir yerden bir başlamak istiyorum. O başladığım yerden bazı mesajları da sizin o güzel yüreklerinize emanet etmek istiyorum. Alacaksınız buradan kendi talebelerinize ve talibelerinize götüreceksiniz inşallah. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in üç ana konusu var. Tevhid, nübüvvet ve haşır. Tevhid dediğiniz şey Allah bilgisidir. Allah'ın zatı, sıfatları, fiilleri en güzel bir biçimde aziz kitabımız olan Kur'an'da anlatılır. Dolayısıyla en önemli akaid kitabı hangisidir diye sorulduğunda hiç çekinmeden Kur'an diyeceksiniz. Bugün inkarın sokaklarda kol gezdiği şu zaman dilimlerinde evrim meselesi tartışılıyor biliyorsunuz. Ateizm tartışılıyor, deizm tartışılıyor neler neler tartışılıyor. Bütün bunlara ilaç olarak verilecek kitap aziz kitabımız olan Kur'an'dır. Gerçekten Allah'ı en güzel anlatan kitap Allah'ın kendi kelamıdır. Dolayısıyla biz tevhid dediğimiz Kur'an'ın ana konularından biri olan o temel konuyu Kur'an'dan öğreniriz. İkinci konu olan nübüvvet haşırın hemen öncesinde peygamberlik kurumuyla alakadar bir meseledir. Dolayısıyla bize vahyi ulaştıran o elçiler ki o elçilerin son halkası peygamber aleyhissalatü vesselam. Onu da bize en iyi tanıtan o kurum olarak nübüvvet kurumunun dindeki yerini de anlatan en güzel kitap o. Diğer üçüncü konu haşır biliyorsunuz ahirette imanla alakadar konudur. O konu içerisinde de diğer imana ait birçok madde de zaten işlenir. Biz haşırla alakalar olan ayetlere de baktığımız zaman bu meselenin en temel hususlarını okuruz. Şimdi biz birinci maddeye bir daha gidelim. Tevhid dediğimiz Allah'ın zatı, Sıfatları, fiilleriyle kadar Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayet var. Bu yüzlerce ifadesi bir mübalağa değil. Bir hakikat ihtiva eden, hakikat içeren bir ifade. Yüzlerce ayette bunlar anlatılır. Bir ayet var ki o ayet Kur'an'ın istisnai ayetidir. Ve o ayette anlatılan bilgi başka bir yerde anlatılmaz. Bu Kur'an'ın istisna ayeti. Cenab-ı Hakk'ın zatıyla fiilleriyle alakadar en orijinal teşbihleri, temsilleri içeren bir ayettir. Hangi ayet olduğu zihninizde yavaş yavaş belirecektir. Nur suresinin 35. ayet. Allahu nuru semavati vel ard diye başlayan Allah göklerin ve yerin nurudur diye başlayan o ayet arkasından getirilen teşbihlerle, temsillerle o nurun aslında ne demek olduğunu nazarlarımıza verir, verir. Ve gerçekten birkaç tefsirle okuduğunuzda bu ayetin bambaşka bir ayet olduğunu görürsünüz. Şimdi bizim asıl meselemiz de o ayet değil. Asıl ondan sonrası bizim bugünkü konumuz. Arkasından gelen 36. ayet, 37. ayet, 38. ayet bu üç ayet Yine birçok mesaj içerir ama üç tane temel mesajı vardır. 36. ayet Nur'dan evleri 37. ayet müstakim müminleri 38. ayet hesapsız mükafatları anlatır. Bir daha tekrar ediyorum 36. ayet Nur'dan evleri 37. ayet Müstakim müminleri 38. ayet hesapsız mükafatları anlatır. Başka mesajları var mı? Bu ayetlerin var ama biz özellikle 3 tane temel mesajın bu 3 ayette öne çıktığını görürüz. Ne demek bunlar? 36. ayetten okuyalım. Bu kandil o ne kandili Allah'ın nurunun içinde olan ya da nurunun süzülerek geldiği o kandil bir takım evlerdedir ki Allah o evlerin yücelmesine ve içlerinde isminin anılmasına izin vermiştir. Orada sabah akşam onu öyle kimseler tesbih, tesbih ederler. Nurdan evler nasıl evlermiş? Allah'ın adının anılmasına izin verdiği evlermiş. O nurdan evler nasıl evlermiş? Sabah akşam o evlerde Allah'ın o yüce olan adı anılırmış. O nurdan evler nasıl evlermiş? Allah bu büyük nasibi onlara nasip etmiş. Aslında onların dünyasında izin verilerek söylenen şey Allah'ın bir nasibi. Bugün Müslümanların evlerine bakın 2 milyara yakın değil mi Müslümanların bugünkü nüfusu kaç bin ev kaç milyon ev bilmiyoruz ama o evlerin tamamına bakın her evde böyle bir tarif yok bazı evler nura değil halen zulümata mahkum işin acı tarafı karanlıklara mahkum olan evlerin büyük bir kısmı karanlıkta olduğunun farkında değil çünkü o nuru şu nur zannediyor eğer maddi anlamda bir ışık varsa ben aydınlıktayım diye zannediyor ama ışıl ışıl bir evde oturmasına rağmen karanlığa mahkum olan binlerce hatta yüz binlerce ev var burada da bir ev övülüyor bir ev portresi önümüze çiziliyor Allah'ın nurdan evler dediği Nur evleri dediği Allah'ın o kandilinden süzülerek gelen hakikatleri anlayıp bir yönüyle o evlerde Allah'ın yüce olan ismini anarak yücelen evlerden bahsediyor. Benim aziz kardeşlerim ne kadar anlatabiliyorum bilmiyorum ama şunu anlasak var ya şu Suffa meclisleri meselesinin ne demek olduğunu anlarsınız. Bu mesele öyle bir vakfın bir hocanın bir zümrenin oluşturduğu bir ders halkası falan filan değil. Adının sufa olması falan da dert değil. Ad, nedir bütün dert biliyor musunuz? Allah'ın kulları olarak Allah'ın evlerinden bir evde bir araya gelmek ve Allah'ın memnun olacağı işler yapmaktır. Nurdan evler budur yoksa bu bir cemaat. Meselesi değil bir hizbin bir grubun bir kliğin öne çıkarmakla mükellef olduğu bir sorumluluk ya da slogan değil. Bunu bir kere doğru anlayalım. Dolayısıyla biz bugün adına bir sufa meclisleri diyoruz ama yeryüzünün neresinde olursa olsun. ızdırapı şu Nur suresinin 36. ayetinde olan o nurdan evlerden olma adına bir ızdırap olan her insan... Aslında bir şekliyle suffa meclisleri dediğiniz peygamber ikliminden nasiplenme adına bir adımın neticesine varmış demektir. Bizim derdimiz de zaten odur. Allah bizi o dertten geri koymasın. Bütün ızdırabımız da bu olsun. Ama işin bir diğer tarafı da var. Ya mahrum olanlar ya bu işi yapmayanlar ya bu işin ehemmiyetini bilmeyenler. Onları da sınıf sınıf ayırabilirsiniz. Bir kısım var ki bu işin ehemmiyetine kendilerini inandıranla karşılaşmamışlar daha. Halen işin ehemmiyetinden habersizler. Çünkü birileri ona başka şeyler söylemiş o da onların onun zihninde yanlış şeylerin oluşmasına vesile olmuş. Ama burada hakkaniyetle ve hakikatle Kur'an'ın söylediği şu önemli buyruk. Nurdan evler olma noktasındaki sorumluluk ve bundan Allah'ın razı olması noktasındaki önemli müjde eğer muhataplara ulaştırılsaydı hal başka olurdu. Buradan da bizim bir sorumluluğumuz var ki o sorumluluğu da hepimiz alacağız. 37. ayette müstakim müminleri söylüyor. Orada bir şey söylüyor Kur'an'ımız. Onlar o müminler yani o evlerde Allah'ın adını yücelten müminler ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymadığı insanlardır. Onlar kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar. Ayet gayet açık. Ne ticaret onları alıkoyar ne de herhangi bir alışveriş. Genel bir ifade birçok şeye Bağlı olarak anlayabilirsiniz. Hiçbir şey onları bu işten alıkoymuyor. Biraz somutlaştırayım mı iyice anlaşılsın. Burada aslında Rabbimiz ne diyor? Dün her şey güllük gülistanlık. Herkes seviyor seni alkışlıyor. Şunu yapıyor bunu yapıyor. Ama imtihanla karşı karşıya kaldığın zaman. Selamünaleyküm ben gidiyorum demek değil işte. Müstakim olan müminde o yok. Rahat günde de. Zor günde de darlıkta da bollukta da imtihaların olduğu günde de nimetlerin saanak saanak üzerine yağdığı günlerde de istikamet üzere olan müminler imtihanla karşı karşıya kaldığı zaman ya bu iş bu zamanın işi değil deyip işin erteleyen işin Farklı farklı bir biçimde üzerinden atan müminler değil. İstikamet zaten bunu gerektirmez. Bu ayette söylenen de zaten bu değil. Sen bir esnafsın diyelim. İçinizde öyle kardeşler var ya da bir ev hanımısın diyelim. Tamam. Allah seni zamanın birinde yoklukla imtihan ediyor. Bir dönem geliyor varlıkla imtihan ediyor. Dün. 80 metrekare bir evde otururken ufak bir maaşla geçinirken haftanın 2-3 günü evine misafir gelirdi. Sen de suffalarda dolaşırdın hatta bazen suffanın muallimi olarak bulunurdun kaç tane dersi de sen kendi evinde yapardın. E sonra nimetler genişledi Allah sana bir imkan kapısı açtı evin oldu 150 metrekare başka başka imkanlar oldu. Dün öğrencilik yıllarında ona buna laf çakıyordun mobilyalar evlerinde var diye. Şimdi en güzel mobilyalar senin evinde var ama senin evinde Allah'ın kulları bir araya gelmiyor. Sen dün o kadar az imkanla o kadar çok şey yaparken bugün bu kadar fazla imkanla daha az şey yapıyorsun. Ayet sana söylüyor. İstikameti zedeledin diyor. Müstakim müminleri hiçbir ticaret yaptıkları hayırdan alıkoymaz diyor. Başka bir örnek daha vereyim. Dün sen basit bir görevin vardı. Allah yürü ey kulum dedi. Bir mevki ve makam sahibi oldun. Bir masan oldu. Bir kürsün oldu. Etrafında 3-5 tane emret padişahım diyen, emret komutanım diyen, emret müdürüm diyen... Adamlar oldu sen onu Allah'ın bir nimeti ve bir emaneti olarak görmekten anında vazgeçtin istikamet çizgisini zedeledin dün yaptığın şeyleri bugün yapmamaya başladın dün tenkit ettiğin eleştirdiğin şeyleri bugün aynısını sen yapmaya başladın daha da söyleyeyim mi daha fazlasını da söyleyeyim mi söyleyebilirim ama bu kadarını söyleyeyim. Var demezdi abımız. hadi ben daha bir somut bir şey söyleyeyim ya biz 15 Temmuz'dan önce neydik 15 Temmuz'da ne olduk 15 Temmuz'dan sonra ne olduk bütün enerjimizi mücahitliğimizi kahramanlığımızı o 15 Temmuz gecesinde bitirdik şimdiye bir şey kalmayan Müslümanlar olarak mı olduk Yoksa biz bu manada o şeylerden de ders çıkararak yine istikamet adına ne gerektiriyorsa onu yerine getirme adına bazı sorumlulukları konuşma noktasında mı kendimizi gördük? Biz bunları tartmaya başladığımız zaman muhasebesini yapmaya başladığımız zaman bu ayette söylenen müstakim müminler olma noktasında nasıl büyük zafiyetler içerisinde olacağı, olduğumuzu ve bu konuda da aslında nasıl bir imtihanla karşı karşıya olduğumuzu göreceksiniz. Eğer biz sadece şu ayette olanı anlasak musibetler bizi dağıtmaz. Musibetler bizi toparlar. Eğer biz bu ayette olanı hatırlarsak bu ayetin bize verdiği mesajı hatırlarsak aslında varlığın nimetlerin çoğaldığın rahat ortamlarının bizim için ne kadar önemli olduğunu bilir. Aynen sahabenin varlığa erdikleri zaman bu manada şükrünü ifa etme adına ortaya koydukları gayretin ne kadar önemli olduğunu anlar. Ona göre davranırız. Size tek bir örnek vereyim. Arkamızdaki dağ Ebu Eyyub El Ensari. Rahat ortamdan bıktı onun için geldi Konstantiniye'ye. 93 yaşında onu buraya getiren buydu. Şimdi benim cihad etme zamanım dedi. Onu dediği zaman İslam koca bir coğrafyaya yayılmıştı zaten. Eğer ben kalırsam Medine'de rehavete kapılırım. Eğer ben kalırsam aşa işe dalarım bazı şeyleri terk ederim diyerek Rahata erdiği an kendini rahatsız olarak gördü ve o rahatsızlık onun gerçekten çok büyük bir amel ortaya koymasına vesile oldu. Şimdi aynı sorumluluk bizde, aynı sorgu bizde, aynı iş bizde Allah bizi de o müstakim müminlerden eylesin. Hesapsız mükafatlar 38. ayette söylenir ayete dikkat edin çünkü o günde. O son günde Allah onları yaptıklarının en güzeliyle ahsene ma'amilu en güzeliyle mükafatlandıracak ve lütfundan onlara fazlasıyla verecektir. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. Burada söylenen yaptıklarının en güzeli ne biliyor musunuz? Şimdi bir ömür namaz kıldınız. Hepimiz her gün aynı kalitede namaz kılıyor muyuz? Yok hiçbirimizde öyle değil ama bazen kılıyoruz bazen ne oluyorsa bize kanallar açılıyor. Bir bakıyorsun sanki Kabe'nin önündeymişsin gibi bir ruh hali var sende bazen bir hal oluyor sana bir infak verirken her türlü riyayı gösterişi ayaklar altına alıyorsun o yaptığın infakı Allah için yapıyorsun. Bazen bir iyiliği bir güzelliği Allah'ı hoşnut edecek bir işi o kadar güzel yapıyorsun ki o yaptığın iş senin elmas işin oluyor. Allah da neyin müjdesini veriyor biliyor musunuz? Ya bir tane elmas olsun Allah onun üzerinden seninle muamele yapacak. O bir ömür kıldığın namazlar var ya o namazların başını, gözünü kırdığın, o yorgun olduğun için, doğru dürüst kılmadığın, o farklı farklı mülahazalarla farklı farklı şekillerde kıldığın namazlar onlar değil değil. Hani bir tane var ya o elmas, o elmasın raiç bedeli neyse Allah katında ayet onu söylüyor. Onunla Allah diğer namazları da hesap ediyor. Sen ne yap yap, onu yap. İşte bunu yaptığın bitimsiz bir mükafat var. Öyle bir mükafat ki hesapsız Allah sana hiçbir hesabın almayacağı şekilde bir mükafat verecek. İnşallah biz de suffa meclislerimizi nerede yapıyorsak vakıfta, dernekte, evlerde, camilerde orası bizim nurdan evlerimizdir. Başta biz muallim ve muallimeler olarak oranın müstakim mümin ve mümineleriyiz inşallah ve bütün hedefimiz de Allah'ın burada söylediği o hesapsız mükafatlara erişme arzusudur. Cenab-ı Hak hepimizi bu manada böyle bir işin böyle bir hayrın yolcusu kılsın. Benim güzel kardeşlerim 5 yılı geride bıraktık. Eğer yanlış söylersem beni düzeltin. Birinci yıl hadis, ikinci yıl ilmihal, siyer. Üçüncü yıl İlmihal, dördüncü yıl Kur'an, Kur son geçen senede Akaid. Doğru oldu mu? Doğru. Bu senede ikinci, beşinci yıla Bismillah diyoruz. Vereyim mi beş yıllık programı da vereyim. Birinci yıl hadis, ikinci yıl sahabe, üçüncü yıl peygamberler tarihi, dördüncü yıl ahlak, beşinci yılda tarih. Allah imkan verirse nefes verirse ki bizi götürürse kalanlar var Allah'ın izniyle geride inşallah bu mektep ilelebet devam edecek. Rabbimizin inayetiyle devam edecek ama biz olduğumuz zaman da bu programla devam edeceğiz. Aklınıza gelir bu yılda hadis yılı bu hoca herhalde takmış hadise birinci yılda hadisle başladı ilk beş yıl şimdi de yine hadisle. Mesela hadis meselesi değil benim güzel kardeşlerim. Mesele ne biliyor musunuz? Müslümanca bir şahsiyet olma ve bunun da ızdırabının bir tezahürünü ortaya koyma meselesidir. Biz burada hadis deyince birinci beş yılın programını hatırlayın. İlk üç dersi saymazsanız teknik anlamda bir hadis dersi yapmadık. Aslında o derslerin bize verdiği şey... Müslüman bir şahsiyetin hayatında olması gereken ahlaki ilkeler ve vasıflardı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın kutlu sözlerinin ışığında bunu vermeye çalıştık. Bu seneki hadis de öyle işte müfredatımız geldi. Bakın gözünüzü korkutmamak için gayet de ince değil mi? Siz bitmiyor bitmiyor dediniz dersler onun için böyle ince güzel bir Müfredata dönüştü ama bu müfredatı şimdi zenginleşmesi adına ben başka şeyler söyleyeceğim. 32 derste Allah ömrüne bereket versin. İsmail Lütfü Çakan hocamızın kaleminden süzülen gelen hadisleri, hadislerin şerhlerini okumaya çalışacağız. Buradaki 32 hadiste seçilen hadislerde özellikle Müslüman şahsiyetinin oluşumu açısından önemli Temel mesajları bize verecek. Ön sözünde yok o bilgi. Ben de şu anda düşünüyorum vereyim mi vermeyeyim mi o bilgiyi size. Ama marifetler iltifata tabidir vereyim. Bu güzel kitapta bizim talebelerimizden Nuri kardeşimizin büyük bir emeği var. Allah kendisinden salih bir amel olarak kabul etsin. Nuri var mı buralarda? Heh. Allah özmürüne kalemine, hizmetine, ilmine bereket versin. Onun da bütün musaplarımızın da esmalarımızın da Allah daha güzel işler onların ellerinden inşallah ortaya çıkarmış olsun. Biz hadis berekettir diyerek ikinci 5 yılı da hadisle başlatıyoruz. İnşallah program arkasından devam edip geleceğiz. Şimdi benim güzel kardeşlerim, zor bir zamanda yaşıyoruz. Gerçekten bunu sık sık söylememiz Gözümüzdeki bu zamanı ağırlaştırıp güçsüz duruma düşmek falan değildir Müslüman ne kadar zor zamanda yaşarsa yaşasın ne kadar zor zor zeminde yaşarsa yaşasın Müslümanca yaşamanın yolunu bulur. Çünkü Allah ona bu yolu bir şekliyle verir yeter ki o bu manada biraz daha bunu Allah'tan istesin ve Allah'ın o inayetinin kendisine ulaşmasının yasasına tabi olsun. Biz de zor bir zamanda yaşıyoruz. Hepiniz Anadolu'dan gelenler şu anda internet aracılığıyla bizi dinleyen kardeşler biliyorum. Çoğu şey bir şekliyle bana geliyor. Ben bu zor zamanlarda ve zeminlerde bu suffa meclislerini devam ettirebilme adına bazı mesajları sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki bu mesajların uzun uzun izahlara da girilmesi gerekir ama siz artık bu manada Az söz ile de çok şey bileceksiniz ve altlarını biraz siz dolduracaksınız. Ben bir miktarını sadece söyleyeceğim. Birincisi şu şüphelerin arttığı güven duygusunu, duygusunun zedelendiği yerde bu iş zordur. Gerçekten zordur. Zorun üstesinden gelebilmek ancak ihsan şuuru ile olur. Bunu bir kere bilelim. Şüpheler artmış mı şu anda artmış. Şimdi herkes birbirine bir garip nazarla bakıyor. Yani artık öyle bir hale geldi ki bu toplumda aynı ailedeki fertler bile birbirinden şüpheleniyor. Zaten aslında bir toplumu yıkmak için ille de o topluma atom bombası atmaya gerek yok. Bir toplumu yıkmak istiyorsanız yapacağınız şey gayet açık. Onu o toplumun içerisine atın şüpheyi. İnsanları birbirlerine karşı güvensiz bir hale getirin, tamam bitti. Atom bombasından daha da bu etkili ve ne yazık ki bugün İslam toplumlarının birçoğunda bu var. Biz de bu memleketin insanları olarak bu biraz daha fazla var. Yaşanan hadiseler şüphe tohumlarını fazlalaştırdı zihinlerde. İşin bir başka boyutu daha var. Şimdi yarın. Hadis yılının tanıtım toplantısında ne kadarını ifade edebileceğim bilmiyorum ama hadis meselesinde mesela İslam'ın en temel meselelerinde fıkha ait meselelerde Kur'an'daki ayetlerde hatta neler neler söylüyorsun adamda hiçbir şey yok. Çünkü şüphe var zihninde sanki kendisi Allem-i Cihan o zihnine o kadar güveniyor ki duyduğu bir hakikate anında itiraz etme noktasında görüyor kendini ya ben bunu bir araştırayım bir şey söylendi bir şey duydum bir bakayım doğru mu değil mi bunu demiyor o anda söylendi söz Doğru anladı yanlış anladı hiç önemli değil orada o adamın söyleyeceği bir söz var. Zaten bu sanal ortam işte bu Twitter yok bu Facebook bilmem şu bu böyle bir ahlak insanlarda oluşturdu. Twitter'ın öyle bir anlamı varmış bilmiyorum doğru mu laf çakma demekmiş. Yani biri laf atacak sen de ona laf söyleyeceksin lafa karşı laf söylemek. Yani o lafın doğru olması hakikat olması çok da önemli değil. Benim de söyleyecek bir sözüm var deyip bir söze karşı söz söyle. Demek. Ama Müslümanın ahlakı bu değil ki Müslüman haksızlık karşısında susmaz hak karşısında konuşmaz eğer Müslümansak böyleyiz haksızlık varsa konuşmaya eğer gücümüz varsa konuşuruz itiraz ederiz haksızsın deriz burada bir adaletsizlik var deriz zulüm var deriz. Yapamıyorsak bunu korkuyorsak başka bir derdimiz varsa olabilir korkmak da insani bir şeydir. Öyle yalandan kahramanlığa gerek yok insan korkar. Kim diyorsa ben korkmuyorum en büyük yalanı o söylüyor. Her insan korkar. Korkuyor mesela söyleyemiyor ama yüreğinde bir ızdırap var. O kalben buğz ediyorsa da inşallah mazurdur. İnşallah Allah'a vereceği hesapta o kalbindeki buğzun neticesinde Mazur kılınabilir şimdi biz böyle bir ortamda yaşıyoruz şüpheler artmış güven duyguları zedelenmiş ne yapalım hiç bu konuda morallerimizi bozacak bir şey yok İlk 5 yıl başladık sufa meclisimizde 15 kişi var ikinci 5 yılın başındayız 5 kişi var olsun sana Allah sormayacak sen ne yaptın diye sen işine bak işine boşver sayıları Belki o bir adam giden 14 adamdan daha fazla bu işten istifade edecek. Sen bu manada sağına soluna önüne arkana bakmadan kendi işini yapma noktasında bir ızdırapla inlemek durumundasın. Ama sorgula niye gitti bu insanlar? Neyi ben eksik bıraktım ki olmadı? Niye ben tutamadım? Ben 5 yıl içerisinde 20 insanla başladım konuşmaya şimdi o 20 insan 5 yılın sonunda 20 tane suffa meclisi kuracak adamlar olmalıydı. 5 yıl boyunca benim ders halkama tabi olan o 20 insan şimdi her birisi kendisi bir ders halkasının başında muallim ya da muallimi olmalıydı. Niye olmadı? Sorgula bunu. Ama ortaya çıkan şey senin moralini bozmasın. Çünkü biz netice hesabını haddi aşmak olarak görürüz. Haddi aşma noktasında bir hale de asla kendimizi sokmayız. E bunu yapabilmemiz için ne yapmamız lazım benim aziz kardeşlerim? İhsan şuuru Allah için yapmak. Allah'tan gayrı ne varsa hepsini söküp atmak. Şimdi sen gittin. 20 kişi varken benim gibi coşmuşsun konuşuyorsun 3 kişi var moralin bozuldu konuşmuyorsun kusura bakma sen ihsan şuurunu anlamadın o zaman sen o 3 kişinin karşısında da 20 kişi varmış gibi konuşacaksın çünkü o heyecanını Allah'a göstermek zorundasın ben kelleler için değil karşındaki insanların sayıları beni alkışlamaları beni taltif etmeleri için değil bu görevi bir vazife bilinciyle yerine getirmekle mükellefim diyerek adım atmak zorundasın. Ancak bu ihsan şuuruyla olur. Allah'a hasrederek olabilir. Allah içinse olabilir. Eğer Allah'sa ötekiler olmasa da olur bilinciyle olur. Onun için ben şu zor zamanlarda, zeminlerde Sufa meclisleri ve muallim, meclislerine muallim ve muallimi olan kardeşlerime bu mesajı vermek istedim. İkincisi heyecanların azaldığı dava şuurunun kalmadığı yerde bu iş buzda yürümek gibidir. Düşmeden yürüyebilmek ancak güçlü bir mücadele azmiyle olur. Bir daha tekrar ediyorum heyecanların azaldığı. Dava şuurunun kalmadığı yerde bu iş buzda yürümek gibidir. Buzda yürümenin zor olduğunu biliyorsunuz. Kayar insan düşer hatta hele eli cebindeyken kayarsa başına başka işler de gelir. Düşmeden yürüyebilmek ancak güçlü bir mücadele azmiyle olur. İnsanlar iddialarından vazgeçmişler şu anda. Türkiye'deki İslami gruplara bir bakın Allah aşkına. Şimdi biz her şeyi devletten bekliyoruz devletten istiyoruz da hadi dönüp kendimizi de bir sorgulayalım. Biz ne yapıyoruz? Şu memlekette hizmet eden vakıflar dernekler başlarını ellerinin arasını alsınlar bir sorgulasınlar kendilerini. Allah aşkına hangi birimizin doğru dürüst bir eğitim noktasında projesi var? Biz ne yapıyoruz bu çocuklarımız için? Çoluk çocuğumuz kayıp gidiyor elimizden. Ne yapıyoruz ne ediyoruz beylik beylik laflar dışında bizim bu manada ürettiğimiz bir şey var mı ama ne yapıyoruz hep birinden bekliyoruz hep birinden istiyoruz dava yok artık bizde o anda bir şey var şu anda yapacağız bir iş anında karşılığını toplayacağız anında emeğimizin karşılığını alacağız e, Risalet davası böyle mi? Kusura bakma eğer sen böyle anlıyorsan sen boşuna okumuşsun Kur'an'da Hazreti Nuh'u boşuna okumuşsun. O 950 sene deyip ağzını doldura doldura söylediğin o sözü doğru okumamışsın. Eğer doğru okusaydın sen bu işin aslında böyle gitmeyeceğini devam etmeyeceğini bilirdin. Onun için heyecan azalmış dava uğuru gitmiş ya bana ne ya bana ne? Bütün herkes davasından vazgeçse bana ne? Herkes dünyevi anlamda bir projenin peşine düşse bana ne? Benim ne işim var? Ben o kardeşlerime dua ederim. Ama ben böyle bir yerde bile mücadele azmimi yenileyerek işime bakarım. Ben Benim için asıl olan şey elimdeki o işin kıymetini bilmek ve onu yapmaktır. Ben bu konuda ne yapabilirsem yaparım. Onun için burada söylenen ikinci mesajda Mücadele azmiyle alakalı önemli bir şey var. Onun başka başka şeyleri de söylenir. Vakit ilerlediği için ben uzatmıyorum. Oraları da inşallah siz dolduracaksınız. Bakın üçüncü şey hepimizle doğrudan alakadar bir şey. İmkanların fazlalaştığı, nimetlerin ziyadeleştiği bir yerde bu iş oldukça ağırdır. Bu ağır yükün altında kalmamak ancak sorumluluk bilinci ile olur. Bir daha tekrar ediyorum bunu. İmkanların fazlalaştığı, nimetlerin ziyadeleştiği bir yerde bu iş oldukça ağırdır. Kalkamaz adam yerinden kalkamaz. Şöyle rahat bir koltuğa oturdun mu kalkamazsın. Bu manada biraz... İmkanlar arttıkça da artar. Çünkü Allah oradan verir imkanları arttırdığı için imtihanı da karşısında arttırmış olur. Bu ağır yükün altında kalmamak ancak sorumluluk bilinciyle olur. Dön sorumluluklarını sorgula. Allah az nimetle ne istersenden çok nimet verir ne istersenden sorgula. E sen akıllı müminsin akıllı mümin dünyanın da ahiretin de hasenatını iyiliğini ister Allah'tan. Akıllı bir müminin ellerini açıp da Allah'a Allah'ım ne yapayım ben şu varlıkla imtihan olunca zor bana geliyor. Beni yoklukla imtihan et demez. Her zaman iyilik ister, bolluk ister, genişlik ister. Rızkının da başka başka nimetlerinin de artmasını ister. Ama bunları isterken sorumluluk bilincini arttırarak bununla mücadele eder. Şimdi bunu anladığınız zaman aslında biz zor zamanlarda ne kadar az iş yapıyorsak bol zamanlarda onu 2-3 katına katlayarak yürüme adına bir şeyi ortaya koyma adına adımlar atarız bakın bugün imtihanı kaybetmemizin sebeplerinden birisi budur biz bollukta anında rehavete kapılıyoruz anında o rehaveti Sorumluluk bilinci ile bizim karşılamamız ve bir şekliyle farklı bir şey kendimize telkin etmemiz lazım. Onu yaparsak inşallah ortaya çıkacak neticede daha farklı olacak. Dördüncüsü meşguliyetlerin ziyadeleştiği sanal ortamların hayatı kuşattığı bir zeminde bu iş oldukça yorucudur. Bir daha tekrar ediyorum. Meşguliyetlerin ziyadeleştiği sanal ortamların hayatı kuşattığı bir zeminde bu iş oldukça yorucudur. Yorulmamak ancak İslam büyükleri ile irtibatı güçlü bir irtibatla olur. Yorulmamak ancak İslam büyükleri ile güçlü bir irtibatla olur. Meşguliyetler arttı mesela 10 yıl öncesi kadar meşguliyetimizle kıyas edince Arada uçurumlar var. Şu anda sanal dünya diye bir dünya var. İstediğiniz kadar kendinizi uzak tutun. Yine de hayatınızın içinde. Ben falanca falanca sosyal paylaşım sitelerinde işim yok diyen bazı kardeşlerimizin bile işte WhatsApp mesajlar, mesajlaşmalarına ayırdıkları zamanlara bakınca ya bu nedir nereye varacak diye insan düşünüyor. Bir kardeşimiz geliyor yanına. Telefonunu mesela unutmuş sessize almaya tıt tıt tıt tıt mesajlar yağıyor. Ona ona ona bir durmuyor beş dakika bir ara yok. E gelen her mesaja da cevap yazacaksın o da bir ayrı iş. Böyle bir işgal altında yaşıyoruz. Ben demiyorum ki tamamen hayatımızın dışına itelim. Böyle bir şey mümkün değil. Ama kardeşim her şeyin makul bir anı olur makul bir miktarı olur. Elbette sen hayatını onlara işgal ettirirsen zamanın kalmayacak başka bir şeye. Günde iki sayfa Kur'an okumaya zamanın yok. Ama rehberinde 100 tane adam varsa 100 tane adama 100 tane mesaj göndermeye vaktim var. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu iş değil. Bu böylelikle olmaz. Böyle olduğu zaman da yürümez. Niye 10-15 senedir bizim hafızalarımız? Geçmiş dönemlere göre daha zayıf dikkat ediyor musunuz mesela ben bu memleket için söyleyeyim 20 senedir doğru dürüst bir şiir bile yazılmıyor bu memlekette. Bir şiir yazılmıyor ya çünkü şiir ızdırap işidir yani onu yazabilmesi için adamın böyle zihnini kalbini bir şeylerin içerisinde eriterek ortaya çıkarması gerekir. Üniversitelerde yazılan tezlere bakın yazılan tezlerin yüzde sekseni çalıntı kes kopyala yapıştır o ondan alıyor o ondan alıyor o ondan alıyor ondan alıyor. Şimdi sohbetlere gidiyor bizim kardeşlerimiz sohbetlere nasıl gidiyorlar ben size söyleyeyim bir hocanın o konudaki sohbetini dinliyor alıyor oradan notları eyvallah hadi o tarafa onunla alakalı iki üç tane kitap okuma bile yok. Yani bugün bir saat konuşan bir adam bile normalde bir saat konuşacak adam en az 10 saat çalışması gerekir. Eğer o bir saat konuşacak adam kendi emeğiyle 10 saatlik bir bilgiyi süzüp ortaya çıkarmasa Nakaldır alır birinden başka birine nakleder aslında kaç tane de pot kırıyordur ama kendisinden kendisinin haberi yok. Çünkü kendisini dinleyenler de ondan daha aşağıya ama ehli ilim onu dinlediği zaman ulan bu adam konuşuyor ama ne konuşuyor diyor. Dedirtip üstüne de güldürüyor o ayrı bir mesele. Çünkü biz bu konuda o kadar aceleci o kadar hazıra konma o kadar hazır meselesinde kendimizi bir hale getirmişiz ki. Bedel ödemek gözümüze gelmiyor. Onun için bakın bereket yok. Onun için bu kadar iş yapılıyor. Bu kadar şey ortada ortada bereket yok. Bereketin olmamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi budur. Şimdi ben bu maddeyle ne demek istiyorum? Meşguliyetler olacak. Artacak sanal dünyada o da şu da bir şekilde hayatımızın bir parçası. Ama Müslüman durduğu yeri iyi bilir. O zeminin hakkı neyse onu ortaya koyar ve onu yapar. Bunu yapmak için de ne yapması gerekir? Kendinden önceki İslam büyükleriyle irtibatını güçlü tutması gerekir. Şimdi bizim talebelerimiz İmam Şafii kampındalar. Daha birkaç günleri daha var 10 gündür 10 gün sürecek bu kamp. Ben ilk dersi onlara yaptım. Ben de onlarla beraber kamptayım aslında. Çünkü ben onlara yaptım. Kendim de şu anda İmam-ı Şafii ile alakadarım. Ben 10 gün boyunca hep İmam-ı Şafii ile alakalı şeyler okuyorum. Şu programlara hazırlanmayı saymazsanız benim işim de hep İmam-ı Şafii ile daha perşembe gününe kadar da devam edecek. Vallahi ben size bir sır vereyim. Akıllı adam yerin altındaki adamlarla uğraşır. Yerin üstündeki adamlarla ne işiniz var? Vallahi yerin altındakiler adamı adam ediyor. Vallahi onlarla ilgilendiğiniz zaman hayatınıza bir başka anlam geliyor. Ya elli küsür yıllık bir ömrü okuyorsunuz baba yok yetim bir çocuk nasıl bu ilme elde etmiş? O ilim için ne ızdıraplar çekmiş? Nasıl koşmuş? Oradan oraya oradan oraya. İnsan onlara baktığı zaman kendine bir baktığında kendi yaşadığı hayattan utanıyor. E o da cennete talip ben de cennete talibim. Şimdi ben bu amelle İmam Şafi'nin akıbetini Allah'tan istiyorum. Nasıl bir iş nasıl ister insan bilmiyorum ama bakın onu anlamak sana bir şekliyle kamçı oluyor. Hadi diyor madem o yaptı sen de yap diyor. Madem o bu kadar imkansızlık içerisinde bu noktaya geldi sen de gel diyor. Sana bir yönüyle şevk veriyor aşk veriyor seni başka bir seviye taşıyor. Onun için bizim İslam büyükleriyle irtibatımız ki büyüklerin büyüğü biliyorsunuz sahabedir. Allah Resulü ve diğer peygamberleri saymıyorum. Onlar zaten farklı bir konumda duruyorlar. Sahabe ve arkasından gelen onların yolunu izleyen bütün alimlerimiz, ariflerimiz, abidlerimiz bize kulluğu nasıl doğru Yaşayabileceğimizi öğrettikleri gibi yaşadıkları hayatla da gösterirler. İşte burada söylenen bir yönüyle o. Beşincisi de şu benim güzel kardeşlerim. Dünyevileşmenin umumi bir hastalık haline geldiği. Neme lazımcılığın hayatı işgal ettiği bir ortamda bu iş oldukça güçtür. Zorluğun üstesinden gelmek. Ancak uhrevileşerek ve hesap endişesi duyarak mümkün olur. Bunu da bir daha tekrar ediyorum. Bilmem katılır mısınız bana? Dünyevileşme umumi bir hastalık haline gelmiş mi şu anda? Gelmiş. Neme lazımcılık da hayatı işgal etmiş mi? Etmiş. Bakın öyle bir haldeyiz ki şu anda biz itiraf etmesek de şöyle ya da böyle hepimizin ahlakı mürciye ahlakı olmuş inanılmaz derecede bir mürciyeleşme halindeyiz biz farkındayız ya da değiliz bu neme lazımcılık ya o da olur böyle yapsa da olur bu da olur bu da olur her şeye cevaz verme her şeye hoş görme her şeye bir yönüyle kılıf bulma ama bunu söylerken aslında iç dünyasında karşıdakilere bir şeyler söylüyor ama kendisi başlayınca yapmaya kendisi bir mürciye mantığıyla hareket ediyor işte bu bir yönüyle neme lazımcılık bu neme lazımcılık hayatı işgal ettiği bir ortamda güç böyle şeyler yapmak. Ama bunu yapabilmek neyle mümkün? Uhrevileşerek ve hesap endişesi duyarak mümkün. Allah burada söylenen mesajlara önce beni ulaştırsın sonra da size ve talebelerinize talibelerinize bu manada bir ufuk bu manada bir güzellik nasip eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim 3 tane kitap verdim size okumanız için inşallah okudunuz. Birer birer değerlendirmeye şimdi vaktimiz yok ama eğer yapabilirsek ben şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. İnşallah bizim talebelerimizden her birisi bu kitaplardan bir tanesinin değerlendirmesini yapacaklar. Bunlar da video kayıtlı olarak alınacak. Sufalardaki kardeşlerimizde paylaşılacak. Onlar da en azından bu manada bu kitapların değerlendirmesini iyice duymuş olacaklar. Ama kitaplarla alakalı sorularınız varsa onları sorabilirsiniz. Gelelim yeni ders kitabımızın müfredatına. Yine 32 ders. Bu 32, 32 farzdan mülhem olarak da anlayın. Takvime de öyle uy uyuyor. Ekim'de başlıyoruz. Mayıs'ta bitiriyoruz. Şimdi... Ön sözleri takdimi falan okumazsanız ya da orayı dikkate şimdilik almazsanız okuyun da şimdilik dikkate almazsanız bakın niyet hadisiyle başlıyor. Bu bizim İslam alimlerimizin özellikle de hadis alimlerimizin bir geleneğidir. Yapılan her iş Allah adına ve Allah namına yapıldığının işareti olsun diye böyle başlıyor. Sonra Kur'an iklimi diye iki tane ayet var. Şimdi dersi işleyen kardeşlerimiz geçmişten bu tarafa tecrübelendiler. Ama yeni dahil olan kardeşlerimiz de var içimizde. Ben onlara da bir uyarı olsun eskilere de bir hatırlatma olsun diye bir şey söylüyorum. Seçilen bu iki ayet konuyla alakadar aslında her ayetin İşlenecek konuyla alakası var. Aslında bu ne demek biliyor musunuz? Biraz sonra okuyacağınız hadisin Kur'an'daki dayanaklarından iki tanesi bu. Başka dayanaklar da var mı o konularda elbette ki vardır ama burada iki tane var. Öyleyse eğer ben imkanı olan kardeşlerimizin bu ayetleri okuyup geçmemesi gerektiği noktasında bir kanaatim var. Eğer yapılabilirse ders halkalarınız müsaitse mümkün mertebe bu iki ayetin tefsirine ait bazı izahları yapın. Allah'ın kitabıyla talebelerinizin irtibatını güçlendirmek için yapın. Şimdiye kadar yapmadığımız ama bu sene yapılmasını sizden istediğim bir şey var. Şimdi kardeşlerim hatırlayacaklar mesela Mehmet hatırlayacak Ömer hatırlayacak Hamidullah abi belki Sonlarda hatırlayabilir başka kim var hatırlayacaklar var işlerinizde. 90'lı yıllarda biz ders halkalarımızda şöyle bir gelenek yapıyorduk. Bu ayetleri o zaman da başka başka dersler işleniyordu. Bu ayetleri fotokopide çoğaltıyorduk. Ders halkasındaki kardeşlerin eline de birer tane veriyorduk. Dersi yapacak olan kardeşimiz hocamız kimse önce o ayeti ezberden okuyordu. Sonra da o derse dahil olan kardeşlerimiz de ezberden okumaya çalışıyorlardı. Eğer ezberleyememişse elinde kağıt var kağıtla okuyordu. Çok da güzel hatıralar yaşanıyordu orada. Başını gözünü kıran farklı farklı şeyler söylüyor. Ama ona rağmen o günlere katılan kardeşlerim çok iyi hatırlayacaklar ki o derslerde ezberlediklerimiz halen zihinlerimizde. Bu manada bir gelenek başlatalım. İki tane ayet olmasa da ayetlerden birini ezberletelim. İki ayeti ezberletemiyorsak o haftanın hadisini ezberletelim. Hadisini de hem Arapça hem Türkçe ezberletmeye çalışalım. Çünkü bu hafızalarımızın yenilenmesine vesile olacak artı bizi hakla meşgul edecek. Dolayısıyla birbirlerinize bu manada bazı şeyler söylediğinizde insanlar bir hafta boyunca onunla meşgul olacaklar. Bu konuda da farklı farklı şeyler yapabilirsiniz. Yollar deneyebilirsiniz. Ama şunu diyene ben bir şey demem. Hocam benim ders halkam buna müsait değil. Onun için ben yapamam diyen kardeşime benim söyleyeceğim hiçbir sözüm yok. Bu sadece bir tavsiyedir. Ama yaptığınız zaman göreceksiniz ki çok güzel bir netice olacak. Sada işte o hafta işlenecek konunun hadisidir. Her sayfada göreceksiniz. Sonra konu başlıyor. Mesela ilk konumuz önce İslam. Hadisler özel olarak seçildi bunu bilin. Her hadis bir başka ravi tarafından rivayet ediliyor onu da bilin. Aynen ilk seneki hadis müfredatımızda olduğu gibi yani 32 tane dersimiz var. 32 tane farklı sahabi efendimizin naklettiği hadislerden oluşuyor. Bunun ne demek olduğunu biraz sonra söyleyeceğim size. Konuyu okudunuz, irticali anlattınız, ne yaptıysanız okudunuz notlar aldınız. Ben biliyorum içlerinizde çok güzel notlar alan, başka başka şerhlere bakan, o konuyu araştıran, değişik değişik bu manada katkıları olan ve bunları kardeşlere sunan biliyorum ve bunlardan haberdarım. Bunları yapacağız Geldik son bölüme bu, sondan bir önce, önceki bölüme hadisin ravisi var burada. İsterseniz bu raviyi öne alabilirsiniz. Yani şu hadisi bize nakleden sahabi efendimiz kim? Bera İbni Azib radıyallahu anh. Burada kısaca bilgiler var. Aslında biz biraz daha detaylı bilgiler verdik ama İsmail Lütfü Çakan Hoca Oraya müdahale etti canı sağ olsun onun dediği gibi olacak onun dediği gibi oldu. Ama siz bununla yetinmeyin çünkü sahabe efendilerimizi de bu vesileyle çok iyi öğrenmemiz lazım. Bu konuda kitaplar var dersler var onlardan istifade ederek o sahabi alakalı şöyle 3-5 dakikada olsa artık duruma göre 10 dakikada olsa bilgileri verin açıp buradan okumak da mümkün ama bir şekliyle sahabiyle canlı bir bağ kurma adına da bir gayretiniz olsun konuyu söylediniz arkasından da hadisten öğrendiklerimiz diye bir bölüm var burada da genel anlamda 5 tane madde var o hadisten alınacak derslerle alakalı olan kısımlar var Bakın oldukça özet rahat yapılabilecek ama netice itibariyle sizin kendinizin katkısıyla oldukça da renklendirebileceğiniz bir müfredatımız var bu sene elhamdülillah. Arka tarafa gelin iki tane çok güzel tablo göreceksiniz burada birinci tablo hadis metinlerinin alfabetik sıraya göre Arapça dizilişini gösteriyor ezber yapmak isteyen kardeşler. Özellikle bu sayfaların fotokopilerini talebelerine verebilirler. Ama isterseniz kitabımız hazır olduğu için bu sene talebelerinize de kitap verebilirsiniz. Onların elinde de bir kitap olsun sizin elinizde de birer kitap olsun. Böyle de yapabilirsiniz öyle de yapabilirsiniz. O da yine sizin tercihiniz. İkinci tabloda ravilerle alakalı alfabetik sıraya göre 32 tane sahabe efendimizin isimleri var burada. Bu da meseleyi sahabi efendilerimiz üzerinden değerlendirdiğiniz zaman size bir kolaylık sağlayacak. Bu seneki müfredatımızla böyle yetiştiği için ben teşekkür ediyorum emeği geçen kardeşlerime. Allah bu manada hepinizin gücüne güç katsın ve sizi bu çağın hadis talebeleri olarak, Suffa Mektebi'nin talebeleri olarak kabul etsin. Şimdi benim aziz kardeşlerim sorunuza geçmeden... Şuradan bir tane hadis okuyup sözü size bırakmak istiyorum. Muhakkak okudunuz ama bir de ben okuyayım. Bu kitabın 21. hadisi. Bakın ne kadar güzel bir şey söylüyor. Sözlerin en güzeli, en güzelin sözleri, en güzel sözlerden bir söz size okuyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anhu naklediyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki kim benden şu beş vasiyeti alır? Ve onlarla amel eder veya onlarla amel edeceklere öğretir. Vay ki vay müjde acayip. Hem onlarla amel eder hem de amel edeceklere öğretir. Şimdi siz okudunuz ya bu kitabı bakın iki yönüyle ecir kazandınız Allah'ın izniyle. Şu anda inşallah ben de o ecire ortağım. Ebu Hureyre diyor ki ben dedim ki ey Allah'ın Resulü ne olur bunları bana söyle söyle. O da benim elimden tuttu ve şu beş şeyi saydı. Bakın neymiş? Haramlardan sakın ki insanların en çok ibadet edeni olasın. Allah'ın senin için takdim ettiğine razı ol ki insanların en zengini olasın. Komşuna iyi muamelede bulun ki mümin olasın. Kendin için arzu ettiğini insanlar için de arzu et ki Müslüman olasın. Çok gülme zira çok gülmek kalbi öldürür. Aslında bu beşinci madde şöyle olmalı ben her kitabı okuyamıyorum siyer yayınlarından çıkan ama şöyle olmalı böyle düzeltsinler. Çok gülüp mürüvvetini zedeleme ki kalbini öldürenle öldürmede kalbini öldürmemiş olasın. Bir daha tekrar ediyorum haramlardan sakın ki insanların en çok ibadet edeni olasın açıklamaları var okumuşsunuz Allah'ın senin için taksim ettiğine razı ol ki insanların en zengini olasın komşuna iyi muamelede bulun ki mümin olasın kendin için arzu ettiğini insanlar içinde arzu et ki Müslüman olasın çok gülüp Mürüvvetini zedeleme ki kalbini öldürmemiş olasın. Bu Ebu Hureyre'ye Allah Resulü'nün emanet ettiği beş tavsiye biz de kendi üzerimize alalım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu tavsiyeleri çerçevesinde de ideal manada mümin ve mümine olmak, Müslüman olmak bu manada bizden beklenen şeyi ortaya koymak noktasında da gayret içerisinde olalım. Cenab-ı Yar ve yardımcınız olsun daha güzel ortamlarda bizleri buluştursun suffalarınız de mübarek olsun bereketlensin zor zamanlarda ve zeminlerde Allah sizleri daha farklı inayetleriyle desteklesin sizin ellerinizle vesilelerinizle peygamber aleyhissalatü vesselamın bu güzel muştuları o güzel talebelerinize ve talibelerinize ulaşmış olsun.